Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar. Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize. Ebu Süfyan, sen ne diyorsun bu işe? Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertli olduğu kesin. Ben Abbas bin Abdülmüttalip. Ebu Süfyan bin Harbi himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur. Sağ ol Abbas. Gel, eh. atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.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 Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi. 138. bölüm Ebu Süfyan geceyi Hazreti Abbas'ın yanında geçirmişti. Müezzinin okuduğu sabah ezanını duyan Müslümanlar toplanmaya başladılar. Ebu Süfyan sesleri duyunca ürkerek kalktı. Abbas neler oluyor? Bu insanlar neden toplanıyor? Yoksa beni öldürmek için mi geliyorlar? Hayır sakin ol. Namaza hazırlanıyorlar. Bu saatte mi? Evet sabah namazı vakti. Herkes aynı anda mı kılıyor? Evet peygamberimizin ardında saf tutacaklar ve birlikte namazı kılacaklar. Ben de seninle gelebilir miyim? Tabii. Zaten tek başına kalman uygun olmaz. Hazreti Abbas'la Ebu Süfyan peygamberimizin yanına gittiler. Ebu Süfyan etrafında olup biteni dikkatle inceliyordu. Müslümanların abdest alışları dikkatini çekmişti. Her namazdan önce bunu yapmak zorunda mısınız? Evet. Buna abdest denir. Muhammed abdest alırken etrafındakiler ona yardım etmek için birbirleriyle yarışıyor Biliyor musun Abbas? Ben pek çok kral ve hükümdarla görüştüm ama Hiçbiri senin kardeşinin oğlu kadar büyük bir iktidara sahip değildi Onun kadar sevilen bir insan görmedim Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan Bu peygamberlik Bunun için onu çok seviyorlar Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık Ebu Süfyan namaz kılan müminleri dikkatle seyrediyordu. Namaz bitince Abbas'a sorular sormaya başladı. Abbas, bir şeyi merak ediyorum. Muhammed onlara bir şeyi emretse, onlar bunu hemen yerine getirirler mi? Evet yaparlar. Vallahi onlara yemeyi içmeyi bırakmalarını emretse yine de ona itaat ederler. Bu nasıl bir sevgi? Peki günde kaç kere onun arkasında toplanıyorlar? Beş kere Ne kadar çokmuş Sabah günü aydınlanmadan başlıyorsunuz üstelik Evet Ebu Süfyan Beş kere Daha fazla da olsa yine giderdik Bak peygamberimiz seni çağırıyor Hadi yanına gidelim Peygamberimiz Ebu Süfyan'ı gördüğünde ona Yazıklar olsun sana Ebu Süfyan Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etme zamanı daha gelmedi mi? Ben size hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlayacak bir din getirdim. Müslüman ol ki selamete eresin, dedi. Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kamim bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum. Bu esnada çadırın dışında bulunan Hazreti Ömer bu sözleri işitmişti ve dayanamayarak dışarıdan şöyle bağırdı. Eğer çadırın içinde olsaydım asla bu sözü söyleyemezdin. Sana da yazıklar olsun Ömer. Baban gibi katı kalpli ve haşin bir adamsın. Ben seninle konuşmak için gelmedim. Amcamın oğluyla görüşeceğim müsaade edersen. Muhammed... Yumuşak huylulukta ve güzel ahlakta senden daha üstünü yok. Akrabalık haklarını gözetirsin. Engin bir merhamete sahipsin. Sanıyorum ki senin ilahından başka ilah yoktur. Çünkü Allah'la birlikte başka bir ilah daha olsaydı, beni bu duruma sokmazdı. Benim o putlara ettiğim duaları ve kestiğim kurbanları bir Allah bilir. Eğer bir şeye yarıyor olsalardı beni zararlardan korurlardı. Seninle düşman olduğumuz süre zarfında ben kendi ilahlarımdan yardım istedim. Sen de kendi ilahından ve sen hep bana galip geldin. Eğer benim inancım gerçek, seninkisi yalan olsaydı ben sana galip gelirdim. Hala da şüphelerin var. Gerçeği kabul edemiyorsun. Başını bedeninden ayırırsam hiçbir şüphesi kalmaz Diyeceklerim bitmedi Şu ana kadar dediğin gibi şüphelerim vardı Ama az önce keşke Muhammed'e karşı güçlü bir ordu hazırlasaydım diye içimden geçiriyordum Muhammed dönüp bana işte o zaman Allah seni rezil ederdi dedi Bunu benden başka bilen biri yoktu Bu şüphelerimi gideren ilk hadiseydi İkinci hadisede çevrendeki adamların seni delicesine sevmesi Ben ömrümde bu kadar sevilen bir adam görmedim Mekke'de ne yaparsak yapalım inançlarından dönmüyorlardı Aramızdan sana diş bileyenleri bile kendi tarafına ustalıkla çektin Onlar da sana deli divane oldular Diyelim ki bunlardan bazıları muhakeme kabiliyetini yitirmişti Diyelim ki bazıları büyülenmişti Peki ya diğerleri? Halit, Süheyl, Amr... Bunların hepsi hayran olması birer dahi diler. Şimdi senin tek bir sözünle canlarını feda ederler. Ah. Artık Mekke ihtişamını ve kudretini kaybetti. Senin önünde diz çökeceğimiz gün geldi. Aciz kaldığım için teslim olduğumu düşünmeni istemem. Ama senin gücün karşısında boyun eğiyorum... Ve şu anda anlıyorum ki bu normal bir insana bahşedilen bir şey değil. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Beni de yanına kabul et. Şahitlik ediyorum ki sen bir peygambersin. Allahu Ekber. Ebu Sufyan'a doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun. Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ın Müslüman oluşuna çok sevinmişti. Peygamberimizin yanına sokularak ona şöyle fısıldadı: "Ya Resulullah, Ebu Süfyan kalbinin büyüklerinden, eşrafındandır. Övülmeyi ve üstün tutulmayı seven bir adamdır. Ona övüneceği bir şey lütfetsen olmaz mı?" Peygamberimiz "Olur." diyerek Mekke'de Ebu Süfyan'ın evine girenlerin emniyette olacağını söyledi. Teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir şeref ama benim evimin genişliği içine kime almayı yeter ki? Geride kalanlar ne olacak? Peygamberimiz bunun üzerine Kabe'ye ya da hareme girenlerin Hatta evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olacağını söyledi Şimdi senin merhametine bir kere daha hayran kaldım Anlıyorum ki bu fethi kan dökmeden yapacaksın Akrabalarının kanıyla haremi boyamayacaksın Sağ ol. Çadırlar taşıyıcı develere konmuştu Peygamberimiz bayrak ve sancakların getirilmesini emretti Bunları bizzat tek tek sırıklara takıp tutmak üzere görevlendirdiği kişilere verdi Amcası Hazreti Abbas'a vadinin dar geçidine kadar Ebu Süfyan'a eşlik etmesini Ve önünden geçecek büyük orduyu görebilmesi için onu orada tutmasını söyledi Beni neden buraya getirdin Abbas? Peygamberimizin emri böyle. Bu gelen İslam ordusu olmalı. Evet. Kim bunlar? Öndeki Halit bin Belit. Bizim Halit mi? Evet. Yanındakiler kimler? Süleymoğulları. Allah'a emanetler! Allah'a emanetler! Allah'a emanetler! Allah Allah Bana ne kadar güçlü olduklarını göstermek istiyorlar. Bunlar da zafer çığlıkları. Senin Müslüman olduğunu bilmiyorlar. Peki şu kim? Elinde siyah sancak olan. Zübeyir bin Avvam. Kız kardeşinin oğlu mu? Evet. Peki arkasından gelenler? Eslem oğulları. Allah-u allah allah, allah Onlarla hiçbir zaman düşman olmadık. Ona rağmen bana düşmanlarıymışım gibi davranıyorlar. Senin Müslümanlara yaptıkların hepsinin sana düşman kesilmesine sebep oldu. Haklılar. Şu ileride gördüklerinde Uzao oğulları Mekke'yi kuşatmanıza sebep olan kabile. Vallahi bu hususta ne bana danışıldı ne de haberim oldu. Olan biteni duyduğumda çok üzüldüm ama iş işten geçmişti. Bu kuşatma senin hayrına oldu. İslamiyeti kabul ettin. Mekkeliler de bu şansı yakalamış oldu. Haklısın. Peki ya şu gelenler? Onlar da Gatafanlılar Bütün Araplar içinde Muhammed'in en acımasız düşmanları bunlardı Allah onların da kalplerine İslam'ı soktu Allah'ın kimi doğru yola erdireceğini bilememiz Allah'a hükmed! Allah'a Peki Muhammed hangi birlikle beraber? Henüz onu görmedim Onu hemen fark edersin Çünkü onun içinde bulunduğu birlik Hepsinden daha büyük ve daha donanımlı Peygamberimizin içinde bulunduğu grup gelene kadar Ebu Süfyan tüm birlikleri tek tek izledi Her bir bölüğün geçişinde onların hangi kabileye mensup olduğunu soruyordu Nihayet peygamberimiz göründü Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı Başında miferi ve siyah bir sarığı vardı Gözlerinden başka yeri görünmüyordu Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı. Sancağını Sa'd bin Ubade'ye vermişti. Sa'd Ebu Süfyan'ın yanından geçerken sesini yükseltti. Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür. Ebu Süfyan söylenenlerden korkarak peygamberimize yöneldi. Ya Rasulallah, sen kavminin öldürülmesini mi emrettin? Saat yanımızdan geçerken bugün Kabe'de kanı kıtmanın helal olacağı gündür. Allah bugün Kureyşlileri hor ve hakir kılacaktır dedi. Allah aşkına kavmini bağışla. Sen insanların en iyisi ve en yumuşak huylususun, en merhametlisisin. Akrabalık hakkını en çok gözetenisin Peygamberimiz Hayır ben böyle bir şey emretmedim Sa'd bin Ubade yanlış söylemiş Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yücelteceği gündür Bugün merhamet günüdür Bugün Yüce Allah'ın Kureyşlileri İslamiyetle güçlendireceği Ve üstün kılacağı gündür Dedi Daha sonra sancağı Sa'd bin Ubade'den alarak Oğlu Kaysa Verdi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 Zituva denilen yere gelindiğinde Resulullah ashabına Mekke'ye girmeden önceki son sözlerini söyledi. Burası iki yıl önce Halit bin Velid'in Müslümanların yaklaşmasını önlemek için beklediği yerdi. Sanki şehir boşaltılmış gibiydi. Hiçbir karşı koyma işareti yoktu. Peygamberimiz Halit bin Velid'i size karşı herhangi bir saldırı olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz diye uyardı. Ve bu sözünün herkes tarafından anlaşıldığından emin olmak istedi. Sonra taburları düzene soktu. Halid'i sağ cenahın, Zübeyri de sol cenahın başına koydu. Merkezde kalan kendi taburunu da ikiye ayırdı. Yarısına Sa'd bin Ubade'nin oğlu Kays, diğer yarısına da Ebu Ubeyde komutanlık edecekti. Emir geldiğinde gruplar ayrılarak Dört bir yandan şehre gireceklerdi. Mekke, yıllar önce kaybettiği peygamberine kavuşmuş olacaktı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.